Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve Kardeşler bu hafta Esma'l-Husra dersinde yakın manada aynı kökten türeme üç ismi göreceğiz inşallah. El-Alim El-Alim El-Allam lamul Kur'an 3'ü de yalimi, türeme. ve 3'ü de isim fail olarak kullanıyor. Yani o işi yapan kimse eylem sahibi, fiil sahibi manasında el-alim ayının çekeriyle Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde geçiyor. Alimül gaybe ve şehade el-alim ayının dil, lamın çekeriyle 157 kez Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu ismi celil. Allam Allah mülkiyopta dört yedi şükran kırın. El alim, el alim, el Allah. Sözlükteki manaları kardeşler ilim sıfatından türemedir bu isimler. Alim bizim dilimizde de var. Ne demek alim? Bilgin, bilgili ilim sahibi demek. Evet. Arapçada da aynı manalar. Bizim Türkçemiz Arapçadan geçmiş. Bilgi sahibi, bilgin ilim sahibi, bilinç sahibi, idrak sahibi, el-alim ise el-allam ise, i̇ki arasında pek fark yok, el-alim ve el-allam Arapçada iki ayrı çekim ama manalar çok yakın birbirine. İkisi de ilim sahibi olmada üst düzeyde olan, en iyi bilen, en bilgin, en çok bilen Manalar El-alim ve el-allam. El-alim bilgi, ilim sahibi, ilim ehli demek. Alim ve allam ise çok bilgin. En iyi bilgin. Mübalağalı isim fail diyoruz. Yani e, o işi en iyi yapan, daha iyi yapan manalarına gelir. İlim nedir peki? İlim cehaletin zıttıdır bilgidir. Bir şeyi bildim demek, onun mahiyeti hakkında, teferruatı hakkında, hakikat hakkında Ayy. idrak sahibi oldum. Bilinç sahibi oldum demek. Anladım, kavradım demek. Evet. Teala hakkındaki manası da aynı kelime manası olarak. Ama insanlar için kullanamayacak derecede üst düzey ilim sahibi olmayı ifade eder. Allah'ın Azze ve Celle'nin alim veya alimler. çok alimi kullanıyoruz biz Türkçe'de. Alim ismini biz insanlar için kullanıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde insanlar için kullanıyorlar. Dolayısıyla Allahü u Teala'nın beraber ortak kullandığı isimlerden birisidir. Bazı isimler vardı. Sadece Allahü u Teala'ya mahsustur demiştik. Başka kullara bu sıfatın veya bu isim vermesi caiz değildir demiştik. Bir kısım isimleri gördüğümüz zaman. El-alim allame, alim isimleri bunlardan değil. Mesela allame denir bizim dilimizde. Allame ne demek? Çok bilgin. Allame-i cihan denir mesela. Yani cihan alemi. Bütün dünyada böyle parmakla gösterilecek bir ilme sahip kişi manasında. Ama bu ilim sahibi oluş, alim, bilgin oluş, kullarla kıyaslanamayacak derecedir. İnsanlar için ilim çok kısıtlı, Allah Azze ve Celle için ise bir kısıt, sınır, ölçü olmayan bir e, seviyede. i̇bn Cerir et-Taberi, Rahimahullah Bakara suresinin 32. ayeti, اِنِنِكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَك۪يمِ ile bir ayeti tefsir ederken diyor ki, bu Alim isimli, beyan etmesin dediğinde, diyor ki, ey Allah'ım sen geçmişte olanı da bilensin, hali hazırda olanı da bilensin, gelecekte olacak olanları da bilensin ve bunlar öğretilmek sizin biliyoruz. Kimse bana bunu öğretmedi. Bir başka yerde de Allah insanların gönüllerinin gizlemiş olduğu imanı da bilir, kısır da bilir, nifakı da bilir, hak, batıl, hayır, şer hepsini bilir. Dolayısıyla ona hiçbir şey gizli kalmaz. Bu düşündüğü, fikrettiği, plan yaptığı şey eyleme dökülmese de bilir. Nisanül Arab'ta ise Allah Teala'nın bu alim oluş, ilim sahibi oluşunu e, açıklarken Allah geçmişte meydana gelmiş olanı, halihazırda olanı ve gelecekte olacak olanı daha olmadan bilmektedir. Onların bilgisine geçmişte de sahipti, şu anda sahiptir, gelecekte sahip olacaktır. Şu andaki ve gelecekte sahip olacağı bilgi geçmişteki bilgisinden daha aşağı değildir allah Teala'nın bilgisinde bir artma veya azalma olmaz. Allah Azze ve Celle canlı ve canlı tüm mahlukatın her halini vuku bulmadan önce biliyordu. Hala Azze'de vuku bulduğu zaman biliyor. Gelecekte vuku bulacak olanları da biliyor. Ve bu bilgisi hep sabit. En üst düzeyde. En ince teferruatı ile biliyor En mükemmel şekilde kuşatmış, en büyüğüyle en küçüğüyle bu ilme sahip demektir. Allah-u Teala için bu ismin manası. i̇mam Sadi Rahimahullah da tefsirinde e, bu ismi açıklarken diyor ki Allah-u Teala görünenleri, görünmeyenleri, gizlilikleri, açıklı olanları, gerekli olanları, gereksiz olanları, mümkün olanları, imkansız olanları bilmektedir, kuşatmaktadır ona hiçbir şey gizli kalmaz. Allah-u Teala'nın bilgin oluşunu ifade eden kavramlardan birisi, imkan dışı olan şeyleri de bilir, onlar olacak olsaydı nasıl olacağını bilir. Birkaç örnek var mesela Kur'an-ı Kerim'de, çok açık, sarih örnekler. Enbiya Suresi'nde bir ayet, eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin düzeni bozulurdu. Ne dedik? İmkansız olan şeyleri bilir, o imkansız olan şeyler olacak olsaydı ne olurdu onunla bilir. İmkansız olan şey nedir? Allah'tan başka ilah olması. Bu imkansız bir şey. Bu olsaydı ne olurdu onunla bilir Allah'ım. Allah'tan başka ilah olsaydı ne olurmuş? Yerden ödükte düzen bozulmuş, ifsad olurmuş. Bu bir tahmin değil. Bu bir bilgi. Ve bu bilgiyi ancak Allahu Teala sahip olacaktır. Bir başka ayet. Mü'minûz suresi 91. ayet. Allah çocuk edinmemiştir. Onun yanında hiçbir ilah yoktur. Eğer olsaydı her ilah kendi yarattığıyla beraber gider ve birbirine üstün olmaya çalışırlardı. Allah ile beraber başka bir ilah yoktur. Bu mümkün değil. Allah ile beraber başka bir ilah olması mümkün değil. İmkansız bir şey. Velev ki olsaydı o zaman ne olurdu? Her ilah yarattığını alır ve üstün gelmeye çalışır. Galip olmaya çalışır. Bunu biz söylersek biz tahmin ederiz. Muhtemelen böyle olur deriz. Allah söyleyince bu böyledir. O olmayacak mümkün olmayan şeyleri de bilir. Öyle bir şey olursa ne gibi durumlar ortaya çıkar ondan eksiksiz bilmektedir. Allahu Teala'nın en ince noktalara kadar her şeyi detaylı olarak bildiğini ifade eden naslar Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla. İlmiyle her şeyi kuşattığını ifade eden ayetler oldukça fazla. Elhamdülillah bu hususda Müslümanların teslimiyeti yeterli. Sadece yakinimiz eksik. Yani allah Teala'nın mahlukatını kuşattığını, efendim, ihata ettiğini, devamlı gözettiğini, mürakebe saatini olduğu hakkında bizim yakinimizde sorun var. Unutuyoruz, gafil oluyoruz. Onun bilgisi dışında hiçbir şey olmaz. Hatta hatta Enam suresi 59. ayette geldiği üzere onun bilgisi dışında bir yaprak dair düşmez. Yaprak. Yaş ve kuru ne varsa hepsini haberdir. Yaş veya kuru. Bir tek yağmur taneciğine kadar, bir damla suya kadar veya rutubetlenmiş bir toprak altındaki tohuma kadar, toprağa kadar hepsini haberdir. Çünkü o açığı da bilir gizli olanlardır. da. hani alim veya allame ismini veriyoruz ya. İnsanların bilgisi de ne kadar çeşitli olursa olsun, ne kadar geniş olursa olsun Allahu Teala'nın bilgisine nispetle çok sönük, silik kalır. Allahu Teala'nın bilgisi mükelleflerin veya evet, mükellef sorumlu olan yani Allah'ın istediği şeyleri yapmakla sorumlu olanlar, görevli olanlar bu mükelleflerin yaratıldıkları andan itibaren içinde bulunduğu halleri, yaratıldığından itibaren içinde bulunduğu halleri, ölümlerden sonraki ve yeniden dirilişten sonraki hallerini her an bilir. Bunlar yaratmadan önce de biliyoruz zaten. Zaten levh-i mahfuz dediğimiz mahlukatın kaderinin yazıldığı ve işte o yüce kitap Allah-u Teala'nın ilmine istinaden yazılmıştır. Değil mi? Burada bir dipnot var. Samimi olan müminin, Allah-u Teala'nın isimleri ve sıfatlarını öğrenip tanımak hususunda gücü yetince çaba sarf etmesi ve bu meseleyi en önemli ve gözde sorumluluğu haline getirmesi gerekir. Bu cümle çok hoşuma gitti. Biz gerçekten Allahu Teala'yı hakkınca tanımıyoruz. Tanıdığımız hususlarda kendimizi daima teyakkuz halinde tutamıyoruz. Gafil olabiliyor. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya bazen benim de kalbim perdelenir. Bundan dolayı günde yüz defa Allah'a istiğfar ederim diyor. Estağfurullah. Baba. Bu bizde e, Peygamberimize kıyaslanamayacak derecede fazla. Allahu u Teala affetsin bize. Bu gaflete düşmemizin sebeplerinden birisi ne? Belki birinci sırada dünyayı öncelememiz, dünyayı gereğinden fazla değer vermemiz olduğu gibi ikinci sırada da Allahu Teala'yı hakkınca tanıyamamak veya Tanadımın hususlarda yakînî teslimiyete efendim onun daimı hatırda tutma hususundaki gösterdiğimiz gafletimiz, eksikliğimiz. Allahu Teala'yı ne kadar iyi tanırsak, ne kadar kapsamlı tanırsak, isimleriyle, sıfatlarıyla, zatıyla yani bize anlatıldığı kadarıyla, Kur'an'dan, sünnetten anlatıldığı kadarıyla, öğretildiği kadarıyla ne kadar yakından tanıyabilirsek o oranda ona olan teslimiyetimiz, ona olan kulluğumuz, değer kazanacaktır. Makam kazanacaktır, derece kazanacaktır. Esma-ül Hüsna dersine başladıktan sonra, ondan önceki halimizde arasında bir farkımız var mı? Sıfatlardan, günlerden, onun özelliklerinden, bir kısım şeyler eski evrolunun daha iyi olması gerekir. Bu ne kadar çoğalırsa, ne kadar genişlerse bu bilgi, biiznillahirrahmanirrahim, ona karşı teslimiyet de artacaktır. Ona karşı yakini, iman da artacaktır. Biiznillah. Bundan dolayı Müslümanın ilk yapması gereken, Zaten yaratıcı kanunumuzu neydi? Allah'a kulluk, Allah kulluk etmek için ne kulluk gerekir? Var. Kulluk yapacağımız varlığı tanımak Anlamak gerekir. Bizim sorunumuz, insanlık olarak sorunumuz, yaratıcımızı, Rabbimizi, ilahımızı tanımamak. Tanıdığımız zaman da gerekli hassasiyeti tazimi göstermeyiz. Gerekli hassasiyet gösterebilmek için tanımak gerekiyor. Bundan dolayı alimler derler ki kulun yeryüzünde yapması gereken ilk vazife ilk vecibesi üzerinde Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmektir. Öyleyse Allahu Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını samimi olan müminlerin, hakikaten yani niyetinde ameline samimi olan müminlerin öncelemesi gerekir ki onu iyice tanısın ve ona hakkınca kulluğa değersin. Layık olduğu tazimi, efendim hürmeti, saygıyı ona gösterebilirsin. Her zerremize kadar Allahu Teala'nın ilmi altımız. Her zerremize. ve her an. Ve sadece ben değil, her birimiz, her bir mahluk. Sadece insanlar değil, sadece akıllılar değil, akılsız olan varlıklar da böyle, cansız olan varlıklar da. Arkadaşlar bu muazzam biriyim gerçekten. Hiçbir an Gafil olmaksızın. Her an her yerde hangi kul neyi düşünüyor? Hangi kul neyi söylüyor? Hangi kul ne yapıyor? Kul olmayanlar yani kullukla mükellef olmayanlar ne yapıyorlar? Hangi vazifelerdeler? Cansızlar ne yapıyor? Hangi haddeler? Hepsinden haberdar. Ve hiçbirisi öyle vermiş de kendiliğinden olmuyor. Her ne varsa ama her ne varsa yani ağaçtan düşen yaprak, toprağa giren yağmur, toprağın içinde tomurcuklanan tohum, oradan çıkan filiz veya ağacın çiçeği, meyvesi, kuşun yumurtası, yumurtadan yavrunun çıkması, anne karnındaki ceninin gelişmesi, insan hastalığının yarasının iyileşmesi, gözlerinin zayıflaması, anlatabildim mi? Ne varsa ama hiçbirisi Allahu Teala'nın ilminin dışında değil. Her an daima Allah'ın bilgisi kontrol altıdır. Bu muazzam bir ilim. Yani bu ilmi anlamanın imkanı yok bizim kullar için. Üç, dört kişilik, beş kişilik ailelerimiz var. Aynı evde, aynı ortamda bulunduğumuz halde kaçın takip ederiz? Kaçından haberdarız. Allah Azze ve Celle bütün vecihleriyle ilmi, bütün mahlukatı kuşatmış demektir. Kuşatmış haledir. Hiçbir bulanıklık, gizlilik, unutkanlık da yok. Hani bazı şeyler bulanık olur ya, zannedersin, tahmin edersin, emarelerden yola çıkarsın. Onda o da yok. Net. Ona hamdolsun ya Allah'a Ne diyor allah Teala? Allah her şeyi bilmektedir. Baba. Şüphesiz ki o kalplerin içindeki hakkıyla bilmektedir. Her kulun kalbinden ne geçiyor bilmektedir. Evet bu muazzam bir ilim. Mama. Bu Rabbimizden başkası için mümkün değil. Ona hamdolsun. Allah'ın yarattığı ve emrettiği konular içerisinde ilminin ilgili olduğu hususlar şunlar. Allah'ın ilminin ilgili olduğu hususlar şunlar. Bir, Allah'ın ilmi göklerde ve yerde olan her şeyi kapsamaktadır. Sebez suresi 3 ayet. Gaybı bilen Rabbime and olsun ki göklerde ve yerde zerre ağrı gibi bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne var? Hepsi apaçık kitaptadır. Evet, göklerde ve yerde olan her şeyi kapsamıştır onun ilmi dedik. İkincisi, Allah'ın ilmi yeryüzüne giren ve yüzden çıkan her şeyi gökten inen ve göğe yükselen her şeyi kuşatmaktadır. Gökte inen ve göğe yükselen her şeyi yere giren, toprağa giren ve topraktan çıkan her şeyi kuşatmaktadır. Yani yeryüzünde çıkan ne kadar bitki varsa ağaç, ot, sebze ve benzeri şey. Hepsi onun bilgisi dahilinde. Bir tarla düşünün. Yüz metrekare bir tarla olsun. Oraya ekin etmişsiniz. O ekinler hepsi aynı anda çıkmıyor. Hepsi aynı boyda olmuyor. Onların her birisi Allah-u Teala'nın bilgisi çıkar. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. hadid Suresi 4. Ayet. Allah'ın ilmi kuşatıcıdır. Gaybın anahtarları karada ve denizde meydana gelen büyük küçük her şeyin bilgisi sadece ona mahsustur. Allah Azze ve Celle'nin ilmi Allah'ın kullarının gönüllerinde gizledikleri, planladıkları, tasavvur ettikleri şeyleri veya nefislerin vesvesesini bile kuşatmıştır. Siz içinizdekini aşağı vursanız da, gizleseniz de Allah bilir ya allah Birçok ayet. Geceleyin gizlenen ve gündüzleyin yürüyen de onun ilminde eşittir. Geceleyin gizlenen, karanlıkta, saklanan da, gündüz aleni yürüyen, ortalıkta hareketten bile onun ilminde birdir, denktir. Yani gece gizlenenin Hakkındaki bilgisi günlük gözükenin hakkındaki bilgisinden az değildir. Aynıdır, denktir, üst düzeydedir. Veya kullar tek başınayken bilir de gruplar halindeyken, topluluk halindeyken hepsi aynı anda konuşuyor. Miting alanında aynı anda bazen binlerce insan oluyor. O binlerce insan aynı anda hepsi ya bir şeyler düşünüyor, ya bir şeyler söylüyor, ya bir şeyler konuşuyor değil mi? Veya bir şeyler yapıyor. Onların hiçbirisinin yaptığı, düşündüğü eylemi Allah-u Teala'yı gizli değil. Hepsi Allah'ın zilini istahim. Hakeza Allah-u Teala her dişi varlığın rahminde var olanları kapsamlı bir şekilde bilmektedir. Bakın bunu nasıl ifade ediyor? Rahat Suresi 8 ayet'i daha açık. Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik neyi fazlalık yapacağını bilir. Allah katında her şey bir ölçüyledir. Ana rahmine düşen ceninin büyüme safhaları, merhaleleri var. Önce bir su, sonra bir kan patisine dönüşüyor. Daha sonra çiğnen ete dönüşüyor. Daha sonra kemikleşiyor. Sonra kemiğe Allah-u Teala et yediriyor. Sonra ondan organlar patlıyor. Değil mi? Organlar patlıyor, göz alıyor, kulak oluyor. Efendim, eller, kollar ortaya çıkıyor. Ondan sonra iç organlar oluşuyor. Bu safhalar Allah-u Teala'nın bilgisi ilmi dışında olmuyor. Ama bütün dünyadakiler sadece bir anne karındaki değil hepsi aynen. Hakeza Allahu Teala her şeyi vukuundan önce bilir ve bunlar bir kitapta yazılıdır. Allah sadece bunları takdir eder ve onu takdirde bir hikmete binağındır. Hikmet içerir. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz Allah'a kurayım. Yer vuku bulan sizin başınıza gelen herhangi bir musibet. Yeryüzünde aynı anda insanlara musibet indiğini düşünelim. Özel bir musibet inmesin doğal hayatın getirdiği. Aynı anda kaç kişiye musibet iniyor olabilir tahminin? Bir milyar en lazım? Musibet inebilir değil mi? Yani musibetten kastı böyle deprem bir çok büyük musibet olmasa gerekmez. üzüntü, misiniz? kaygı, hastalık korku, endişe, kaza tehlikesi, kaza, deprem, sel, efendim çatının buz düşmesi, yağmur yağıp seni ıslatması, her türlü Aynı, Allah musibet. Aynen yalnız, efendim musibet Allah'ın bilgisi dışında değil, kontrol dahilinde, ilmi içerisinde. Yani. yani onlardan hangisi bundan etkilenecek, hangisi o musibetten kurtulacak, hangisi bundan ölecek, hangisi sakat kalacak yahu? Bunların hepsi Allah'ın ilmindedir. Allahu Teala takva alısı ...faciri, zengini, fakiri ve diğer tüm farklılıklarına rağmen her türlü kulların içinde bulunduğu hali bilmektedir. Her kulun içinde bulunduğu halini bilmektedir. Yüzlerine bakınca insanın ne yapar? Bazı endişeleri, kaygıları, üzüntüleri, sevinçleri belli olur değil mi? Allah-u Teala her kulun her halinden haberdar. Hiçbir kulun halinden habersiz değil. İçinde bulunduğu durumdan habersiz değil. Bazı kullarına hidayet nasip ediyor muvaffakiyet başarı veriyor bu. Bazılarını olduğu halde bırakıyor, terk ediyor. Kendilen tercih ettiği yönde onları salıyor, bırakıyor. Yani sakmalarına sapmalarına müsaade ediyor. Bunların hepsi Allahu Teala'nın yüksek ilmine ve hikmetine dayalı ve adaletine dayalı şeyler. Allah'ın bilgisi dışında değil. Yani Allah Azze ve Celle hiç kimseyi unutmuyor. Hiç kimseyi yama. Sadece Müslümanlar değil. Kendisine küfreden en adi, en büyük küfreden kafiri bile unutmuyor. Terk etmiyor. Kullar Allah terk etse bile Allah kullarını terk etmiyor. Ne yaparak? Rızıklandırarak terk etmiyor mesela. Musibetlerden koruyarak terk etmiyor mesela. İsteklerine cevap vererek, hedefledikleri şeylere on onları ulaştırarak veya mahrum ederek. Organların tamam. mesela işlevlerini sürdürerek. Mesela. Evet. Kendisini isyan Gözü ediyor. görüyor aklı eriyor dediğin gibi eli tutuyor ayağı yürüyor konuşabiliyor anlayabiliyor tadabiliyor Allah kulunu terk etmiyor. Terk etse var mı mümkün mü bir hareket? Allah kulunu terk ederse o kulun herhangi bir işlem yapabilmesi, bir işlerde bulunabilmesi mümkün. Mü? Ve sadece aleni olan şeyler değil, gizli olan şeylerin de Buyuruyor ki Allahu Teala Mücadele suresinde 7. ayette Üç kişi gizli konuştuğunda dördüncülere otur. Beş kişi gizli konuştuğunda altıncülere otur. Bundan daha az veya daha fazla. Hiçbir, hiçbir ortamda Allahu Teala'dan kimse bir şey gizleyemez. Gizli konuşamaz. Gizli bir plan, proje yapamaz. Hepsinden Allahu Teala haberdar. Dolayısıyla o en hassas, en kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi, ilim sahibi. Peygamberlerine indireceği şeriat hususunda zaten şeriatın sahibidir. O da bir, e, bu hususlarda eksiksiz kapsamlı bir ilme sahiptir. Neyi indireceğini, ne zaman indireceğini, hangi miktarla indireceğini, hangi öncelik sahasına göre indireceğini, kullar için en elveriş olan hangisi olduğunu, iki cihanda onlara en faydalısının, en değerlisinin hangisi olduğunu bilir, ona göre indirir. Bundan dolayı allah Teala' Teala'nın şeriatında İnsan eli değmemiş Allah'ın şeriatında bir eksiklik kusur bulunmaz. Ama Yahudiler ve Hristiyanların yaptığı gibi insan eli değer de Allahu Teala'nın yaptıkları bozulursa o zaman onda insan eli değdiği için bir kısım kusurlar eksik mümkündür. İnsanın bildiği, öğrendiği her şey Allahü Teala'nın ona öğrettiği şeylerle sınırlı. Yani kişi ben falanca Alimin sizin dibine oturdum, işte şu kadar ilim talep ettim, şu kadar sene okudum, üniversiteyi bitirdim veya yüksek ilimler tahsil ettim veya dini ilimlere meylettim diye kendisini övmeyecek. Allah'ın dilediğini, Allah'ın öğrettiğini bilir insan. وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا عَلَمْ يَعْلَمَا İnsana bilmediğini o öğretti. İnsana bilmediğini kim öğretti? Allah öğretti. Tabi insanın gayreti vardır. Allah durup dururken insana bir şey öğretir mi? Öğretebilir. Ama bu sınırlıdır. İnsan öğrenmek istediği hususada gayrette de, allah Teala dilediği kadarını ona öğretir. Mesela bir ayet-i celle var yine bununla ilgili Nahl suresinde. Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkarttı. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Sonra ne oldu? Allah size öğretti. İnsanın ilminin Allah'ın ilmine oranında aynı zamanda ifade ediyor şu kıssa. Hızır Aleyhisselam çok güzel beyan ediyor. Neyi beyan ediyor? Bir, konumuzla alakalı olan kısım insanlara bilgiyi Allah öğretir. İkincisi de insanların bilgisi Allah'ın ilminin yanında hangi orandadır? Hızır Aleyhisselam yanında Musa Aleyhisselam'la beraber bir kayığa, sandalaya binip de nehrin bir tarafından başka bir tarafına geçerken gemi dermeden önce Kuşun birisi sandanın kenarında konmuş. Üzerinde bulundukları nehir veya göl her neyse. Oradan gaga su alıyor. da diyor ki, ey Musa Allah'ın sana öğretip bana öğretmediği bir ilim var sende. Bende de bana öğrettiği ve sana öğretmediği bir ilim var. Diyor. Yani Tekrar altın içine katılatalım. Sana öğrettiği ve bana öğretmediği bir ilim sende var. Bu şeriat ilmidir. Musa Aleyhisselam allah Teala şeriat öğrendi. Bende de bana öğrettiği ama sana öğretmediği bir ilim var diyor. Bu da hiçbir insanın hazır lışından, vesilâmışından, hiçbir insanın bilemediği bir ilim. Çünkü gelecekte neler olacağını Allah Teala'nın bir öğretmesi gerekir tabii ki. gelecektik olacak şeylere hazırlık, sadece bir şeyler yapıyor Allah azze ve celle Musa aleyhisselam gibi beş büyük Resul'den birisine neler öğretmiştir? Ona öğretmediği ve Hızır Aleyhisselam'a öğrettiği bilgiyi kıyaslıyor. Bu ikisi Allah'ın ilmine oranla nedir? Bir serçenin gagasının gölden, göletten aldığı su miktarı ne kadar azaltırsa göletten Allah'ın ilmine oran, iki, büyük, iki bilginin ilmi bu oranda da. Kim Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam'ın ilminin toplamından bahsediyoruz. O ikisinin ilminin toplamı kuşun gagasını aldığı su ile kıyaslanıyor. Hatta benim bir sözü var. Şeknut dua esin kitabında. Diyor ki, bu önemli. önemli. Ademoğlu her ne bilirse bilsin, bu bilgi şimdi vardır. Biraz sonra olmayabilir. Unutabilir. Gafil olabilir. Veya tamamen zihinden gidebilir, uçabilir. Kulların ilmi genelde uçar zaten. Veya kulların ilmi bir hususa vardır bir ustası yoktur. Ama Allahu u Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok, hiçbir ilim yok. Ve onda insanda vuku bulacak bazı unutkanlık, gaflet gibi afetler Allah-u Teala'nın elimde söz konusu olmaz. Diyor İmam Hatta-ı Bir Allah. Gaybın anahtarlarını ise kendisine ayırmıştır Allah-u Teala. Gayb dediğimiz neydi? Bilinmeyen, görülmeyen, hissedilmeyen her şey kayıptır. Ama daha çok gelecekte olacak şeyler için filanlardır. Gayb ifadesi. Bunu Allah-u Teala sadece kendisine ayırmış. Bu galip ilminden dilediği bir miktarı yine hikmetine binaen dilediği peygamberine öğretmiş, bildirmiş. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelecekte bu kul olacak olaylara dair bazı haberler naklediyor, sahih haberler. Mesela deccalden bahsediyor, mesela kıyamet sahnelerinden bahsediyor, cennetin halinden, cehennemin halinden bahsediyor ümmetinin geleceği hakkında bazı ve bahsediyor. Onlar Allahu Teala'nın gaybından bir kısmını, hikmetine eminan bildirdiği, peygamberlerine bildirdiği kısımdandır. Yoksa gaybını kimseyi aşmamıştır. وَلَا يُوذْهِرْ hada diyor allah Teala. O, hiç kimseyi gaybına muttali yapmaz. Kaybı hakkında bir sahibi yapmaz. Gizlidir gaybı. Allahu Teala'nın ilmi, mahlukat yaratılmadan önce var olan Bilimdir. Aynı tazelikte devam etmektedir. Zaten zaman dediğimiz kavram insanlar için allah Teala şimdi zaman yoktur. Varsa da bizim anladığımız manada bir zaman değildir. inne yevmen inne rabbike ke elfi senetim mimma te'uldûn. Muhakkak ki Allah katındaki bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir diyor Allah-u Teala. Hikaye ayette benzer lafız allah Teala mahlukatı yaratmadan önce mahlukat hakkında bilgiye sahipti hangi kul, ne zaman dünyaya gelecek, hangi hal üzere olacak, ne kadar rızk olacak, hangi yolu tercih edecek, itaatkar mı olacak, isyankar mı olacak, neticede öldükten sonra nereye gidecek, cehenneme mi gidecek, cennete. Bunları allah Teala biliyor. Bunlar kime kayıp? Bize. Bunu inkar eden Müslümanlar var biliyorsunuz değil mi? Özellikle bu muhtezile dediğimiz kaderi inkar eden. Diyorlar ki Allah vuku Bulmadan önce, ortaya çıkmadan önceki olan şeyleri bilmez. Haşar. Bilmezmiş Allah-u Teala. Öyle diyorlar. allah Teala okuduğum ayet-i geçmişi, geleceği, olmuşu, olacağı hepsini bildiğini beyan ediyor. Onlar yok diyor, bilmez diyor. İmam Ahmet bin Hanbel de rahimahullah bu zihniyetteki birisiyle tartışan birisiyle karşılaşıyor ve diyor ki onlara karşı ilimle hüccet getir. Ve onlara sor Allahu Teala Olayları, eşyayı vukuusdan önce, ortaya önce bilir mi, bilmez mi diye sor. Yani bilir derse onlarla tartışabilir. Yok bilmezlerse bu Allah'ın ilmini inkar etmiştir. Bunlarla uğraşma, bunlara zaman kaybetme. Yani Allah'ın ilmini noksanlıkla yaftalayanların inkar ettiğini küfre düşmüş beyan ediyor. Onlarla uğraşma, onlarla zaman kaybetme. Onlarla tartışılmaz. Çünkü orta noktada buluşsanız bir husus yok. Bir nokta yok. Sen Allah her şeyi diyorsun, o yok bilmez diyor. Bunu niye söyledim? Bunu mutezile'den sakındırmak için söyledim. Kaderi inkar edenlerden sakındırmak için söyledim. Bu insanlar akıllarını ki kıt akıllarıdır, çok kısır akılları vardır. Allah'ın nasrının, peygamberin sünnetinin önüne geçirirler. Bunlardan sakınmak lazım. Güzel konuşurlar. Edip gibidirler. Edebiyatı güzel yaparlar. Güzel ikna ederler. Mantıkla yaklaşırlar. İlim çerçevesine bakıldığı zaman muhtezilerin yaklaşımları çok kolay reddedilebilecek doneler işlemekte. Evet. Peki Allahu Teala'nın bu isimlerine imanın bizim üzerimizdeki bu hukuku bulması etkileri nedir? Birincisi Allah'ın alim ismini hakkıyla kavrar özümsersek onun murakabesini yani devamlı gözetimi altında olduğumuzu biliriz. Bundan dolayı korku ve haşret duyarız ve gizli baş kutsuna da ondan hayal ederiz. Allah her halimizi biliyor mu? Bunu her an aynı canlılıkta tutabiliyor muyuz? Evet. Tutabilmemiz lazım. Allah nasıl görüyor? İnsanlar görmesin Allah görüyor. O zaman insan insanların göz önünde yapamadığı şeyleri gizliyken, yalnızken, tek başına iken Çünkü gören birileri var. Bunu saner ibnü Hattab hayatını anlatan siyer kitaplarını bir örnekle renklendirelim ortamı. Ömer radıyallahu anh, tebliğli kıyafet dediğimiz, kıyafet değiştirerek insanların arasında dalması meşhur bir yönetici, Allah ondan olsun. Ondan sonra da Osmanlı halefeler yapıyor, aynı sistemi uyguluyorlar. Bir gün dağa çıkıyor, öyle meralarda, kırlarda dolaşırken bir çoban görüyor. Biraz çobanla hasbar ediyor, sohbet ediyor. Ondan sonra onun imanını denemek istiyor. Takvalı bir genceye benziyor bu çoban. Bu sürü kimin diyor, falancan. Peki şu koyunu bana satar mısın diyor. Veya başka ifadelerde. şunu kes de yiyelim diyor. Bu da olmaz diyor, bana ait değil. E ne olur düştü öldü dersin. Veya kurt geldi kaptı götürdü dersin diyor. E derim de onu kandırabilirim. Kandıramayacağım var benim. Ona nasıl yani hesap ben diyor. Kim? Allah diyor. Murakabe altın oluşmuş. Yani allah Teala'nın bizi devamlı gördüğünü, her halimizden haberdar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bundan ne kadar çok gafil olursak Günahlara hataya dalmamız O kadar fazlalaşır Allah korusun Bunu bildiğimiz zaman Yani Allahu u Teala'nın ilminin Sonsuz sınırsız ve Mükemmel olduğunu bildiğimiz zaman Ona karşı bir tazim duyuyoruz. Onu hakkınca yüceltmeye ve ona karşı Haya duymaya yöneliriz Aynı zamanda onu sevmeyeceği Şeylerden kendimizi Kurtarmaya korumaya ve kurtarmaya çalışırız. Riya gibi haset gibi kendini beğenmiş gibi, kibir gibi, kötü plan yapmak gibi vesveselerden kendimizi çirkin şeylerden koruma altına, mavaz altına alabiliriz. Allahu u Teala'nın her şeyi bildiğini ve onun bildiği şeylerin gereğince vuku bulduğunu bildiği zaman bir insan bir güven hisseder. Yani başımıza gelen her ne varsa gerek nimet gerek musibet bu bizde bir dinginlik meydana getirmesi gerekir. Hepsi Allahu u Teala'nın bilgisinden kaynaklı takdirinden kaynaklıdır. Ve başıma gelen bu her neyse bu onun bilgisi dışında değildir. Dolayısıyla imtihan için gelmiştir. Temizlik için gelmiştir deyip huzur oluşması gerekir vücudumuza, bedenimizde, zihnimizde. Bakın Tevbe suresi 51. ayette diyor ki Allahu Teala, de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla ulaşmaz. Bize her ne ulaşırsa o Allah'ın bilgisiyle ulaşır. Allah'ın bilgisiyle ulaşır. Bilgisi dışında olmaz. Ticarette zarar mı ettik? Edebilir miyiz? Allah'ın bilgisindeyiz. Yola giderken kaza mı yaptık? Allah'ın bilgisindeyiz. İşimizin başında bir serkeş bize mi sataştı? Allah'ın Hiçbir şey Allah'ın bilgisinin dışında değil. Bilgisinin dışında bir şey yoksa o zaman burada bir hikmet vardır. Allah'ın takdirinde, fiillerinde herhangi bir hikmetsizlik, abes, boş öylesine olan şey var mı? O zaman bunda bir hikmet var deyip Müslüman hakkında bir huzur ve dinginlik oluşması gerekir. Takdire teslimiyet gerekir. Ve rıza ve memnuniyet gerekir. Hiç yaratan bilmez mi o en, en ince şeyleri görüp bilmektedir. Dolayısıyla onun bu bilgisini öğrendiğimiz zaman hakkımızda hayır takdir ettiğini, bir hikmet barındırdığını anlamamız gerekir. Bakara Suresi'nde diyoruz ki Allah-u Teala size hoşunuza gitmesin de savaş farz kaldı. Kütübü aleyküm, talibah ve Hoşlanmasanız da size savaş farz kılındı. mümkündür ki sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmeyebilirsiniz veya mümkündür ki sizin için kötü olduğu halde bir şeyi sever Allah bilir, siz bilemez. O yüzden başımıza gelen şeyler hoşlanmasak da ona teslimiyet göstermek gerekir. Bir de şunu bilmemiz lazım: Allahu Teala'nın ilmi ve Müslümanlar olan yardım vaadi var ya. Bu bizi rahatlatması gerekiyor. Özellikle de savaşlarda veya siyasette, günümüz siyasetinde düşmanlarla mücadele ortamında. Çünkü Allah bizim bilmediğimiz tuzaklardan haberdar. Planlardan da haberdar. Hatta hatta bizim bilmediğimiz düşmanlarımızdan da haberdar. Biz hakkımıza falancayı, falancayı veya falanca kabileyi veya falanca devleti veya onun halkını düşünen bilmiyoruz. Ama onlar bize kindar, düşman, Allah biliyor biz bilmesekten. Ve Allah'ın da Müslümanlara yardım var. Bakın ne diyor? Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter. Nisa suyası 45. ayet. Bilir mi? Bilir. O zaman düşmanın silahıymış, topuymuş, planı projesiymiş, teknolojik gelişimiymiş, istihbarat ayıymış. Bunlar bizim korkacağımız, efendim, endişeleneceğimiz şeyler değil. Tedbir almaya çalışırız. Onların tutaklarını öğrenip e, bozmaya çalışırız. Bununla beraber allah Teala'nın düşmanlarına karşı bize yardım vaadinde hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Allah'ın yardım olmadan hiçbir şey mümkün değil. Allah'ın yardımıyla bir ordu muzaffer olur. Son olarak bizim üzerimizde bu, bu alim isim, ilim sahibi isminin üzerimizde cereyan etmesi gereken etki, Allah ilim sahibidir, ilim sahiplerini sever, bizler de onun seveceği ilimler hususunda kendimizi geliştirmeye, ilmimizi artırmaya ve tabi ki bununla beraber amellerimizde de gayret etmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i cellede bilenlerin, bilmeyenlerden üstünlüğünü, ilmin faziletini beyan ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilim ehlinin faziletlerini, yaratılmıştan ilim ehli için, dua seni Allah katındaki meleklerin onlara karşı gösterdiği tazimi, hürmeti beyan etmektedir. İlimden geri durmamamız gerekir. Bunun tahsilinden ve öğrendiğimiz ilimlerle Allahu Teala'ya yakınlaşmaya çalışmaktan geri durmamamız gerekir. Bu bizim için mutlaka gerekli vazifelerdendir. Ne diyorlar sevgili İslam? İlim her mümin erkek ve kadına farz. Bu sebeple ilim tahsilinden, ilim meclislerine katılmaktan asla Geri durmamak, bunları ihmal etmemek gerekir. Allah Azze ve Celle alim olan, alim olan Azze ve Celle, bizleri onun mürakabesi altında bulunduğumuz hakikatiyle daima e, kalbimizi canlı tutsun. İlimi öğretip ve o ilimle ona yaklaşmaya çalışan, faziletli kullandan olmayı Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Sübhanikallâhu'mazı bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illâh. Estağfirullah ve etûbileyn. Ahire davana elhamdülillâhil ablâlim.